Bugün ise inşâAllah isti'âze ibadetini zikredeceğiz. İsti'âze yani e'ûzu kulun ne demesi? E'ûzu demesi. E'ûzu. İsti'âze iltica el-i'tisân t yani iltica sığınmak, korunma talebinde bulunmak, korunmak anlamlarına geliyor. İsti'âze. Yani biz "Euzu billahi" diyoruz ya. Burada ne diyoruz? Allah'ım sana sığınırız. Senin korumanı isteriz diyoruz. Bu anlamlarda kullanılıyor bu kelime. Ama bazı insanlar hatta birçok insan bu söylediği Euzu Besmele'nin anlamını dahine yapmamakta bilmek. yani. Neyden sığınıyorsun? Kime sığınıyorsun? Ne için sığınıyorsun? Birçok insan bunun farkında değil. İstiaze dediğim gibi iltica etmek, sığınmak, korunma talebinde bulunmak anlamlarına geliyor. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine sığınılması gerektiğini emrediyor birçok ayet-i kerimede. Bunlardan bir tanesi de şu ayet-i kerime. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ diyor Allah-u Sana şeytandan bir vesvese geldiğinde فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Ne yap Allah'u s. Fe billah. Kur'an-ı Allah Teala'nın Kur emrettiği ibadetlerden bir ibadet bu. Allah'u s. Başka bir ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala, "Fe iza qara'tel Kur'ane Kur'an okuduğun zaman, yani Kur'an okumaya başladığın zaman ne yap? Fe istiiz billahi mineş şeytanir recim." taşlanıp kovulmuş olan şeytandan, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytandan Allah'a sığın. Kuran okurken sığınma. Demek ki insanın düşmanı olan bir şeytan var. Şeytanın avaneleri olan cinler var, insiler var, insanlar var. Bunlardan beklenilen korunulması istenilen zararlı olan hususlar var. Bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Allahu Allah Teala'ya sığınmamız gerekiyor. Allah-u Teala'ya sığınmamız gerekiyor. allah Teala da bize bunu ne yapmakta? Emretmekte. Müellif, Allah rahmet eylesin, bu zikrettiği ibadet türüne, istiaze, istiaze türüne, قُلْ bi Rabbi الْفَلَقُ ''Felakın Rabbine sığınırım.'' de, ayetini delil olarak getiriyor. Felakın, yani felak ne demek? Sabah. Sabahın Rabbi, sabahı yaratan sabahı meydana getiren, sabahı yoktan var eden Rabbine ne yap? Sığın. Dikkat ederseniz burada Allah-u Teala rububiyetini zikrediyor. Çünkü sığınmak, sığınmak hangi tevhidin gereğidir? Rububiyetin. Yani Rububiyet. Sen Rab olana, yaratıcı olana ne yaparsın? Sığınırsın. Bunu talep etmek bunu talep etmek de nedir uluhiyet yani bu ibadet kime olması lazım Allahu Teala, Allah Teala olması lazım Allahu Teala kul a'uzu bi Rabbi felak Falak kul a'uzu bi Rabbi il Nas insanların Rabbi iki tane sure bunlara biz bu iki sureye ne diyoruz <gül> el muavideeyin kendisiyle Allahu Teala'ya sığınılan demek kendisiyle Allahu Teala'ya sığınılan iki tane sure. Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam bu iki sureyle alakalı diyor ki Uqbah ibnu Amir, Uqbah İbni Amir radıyallahu anhu ya, Elem tera ayetin unziletil leylten. Bu gece diyor indirilen şu ayetleri görüyor musun? Elem yuramith luhun kat Bundan önce bunlar gibi bir sure indirilmedi, gözükmedi. Nedir onlar? Kul a'udu bi Rabbi falak ve kul a'udu bi felakın Rabbine ve insanların Rabbine sığınırım de. Bunlara biz ne diyoruz? Muavviz diyoruz. Bir rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki aynı sahabeye Te'avvez bihime Bu ikisiyle bunu okuyarak kime sığın? Allah'a Allah sığın. Allah sığın. Fema te'avvezem te'avvizun bi mislihime Allah'a sığınan bir sığınıcı Allah'a sığınan bir sığınıcı, bu iki sure ile sığındığı gibi başka hiçbir şey Allah Teala ne yapamaz diyor, sığınamaz. Onun için şu an şeytanın gelip uyuttuğu arkadaşlar Allah'a sığının. "Ağud <gülüyor> bilahe Millah deyin. Çünkü şu anda o arkadaşları şeytan uyutuyor. Sığınma ibadeti çok büyük bir ibadet. Sığınma ibadeti çok büyük bir ibadet. O zaman Kurtubi diyor ki rahimahullah هذا haberun sahih bir hadis naklediyor. Hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam men nezele menzilen kim bir yere inerse kim bir yerde konaklarsa fe şöyle derse eûz bi kelimâti min şerri ma halak allah Teala'nın yaratmış olduğu şerri şeylerin şerrinden Allahü Teala'nın noksansız kelimelerine sığınırım diyen bir kimseyi diyor. Lm ya dur rahu şey hatta yartahile min menzillihi zalik. Oradan ayrılıncaya dek o kimseye hiçbir şey zarar vermez. Bu hadis imamı Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadis. İmam Kurtubi diyor ki bu hadisin ardından Hade kabrın sahih ve kavulun kavlu sadık. Bu diyor sahih bir haberdir ve dost doğru bir sözdür ve anlatıyor. Diyor ki bu diyor hadisin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar sıhhatli olduğunu Fatih abi tecrübe ettim ben diyor imam Ben diyor bu hadisi duyduğum günden itibaren bu hadise amel ettim. Yani bunu okudum sürekli. Ve diyor bu hadisi okuduktan sonra diyor beni bana hiçbir şey zarar vermedi. Fark ediyor bunu bir keresinde terk etti. Bu hadise okumayı. Böyle diyor. gün beni geldi Endülüs'te, Kurtubi, Endülüs'tü bir alim. Diyor ki, El-Mehdiye, bir bölge adı. El-Mehdiye denilen yerde diyor, beni bir akrep soktu. Diyor, beni bir diyor, akrep soktu. Fetefekkertu fi nefsî. Kendi kendime düşündüm diyor. Neden böyle oldu? İzâ bi, bir de baktım ki diyor, kad mesîtu. En etauza بذلك kelime تلك Gördüm gördüğüm ki diyor ben Allahu Teala'nın bu kelimeleriyle Allahü Teala'nın yaratmış olduğu şeylerden Allahu Teala'nın bu kelimelerine sığınmayı noksansız kelimelerine sığınmayı unutmuştum diyor unutmuştum Bunun bir neticesi olarak da ne oldu? Henüz bir akrep soktu. Tabii biz insanlar olarak Mahlukus Ne demek mahluk? Yani, evet. Yaratılmış. Yaratılmış ne demek? Aciz demek. Aciz demek. Hayatımızda bize acı verecek, zarar verecek birçok neyimiz var? Düşmanımız. Düşmanımız var. Gözüken ve gözükmeyen. Bugün insanların birçoğu, bakın, adına psikolojik hastalıklar denilen şeylerle uğraşıyorlar. Tedavisi yok. Adama cin bulaşmış, şeytan bulaşmış. Adamı Allah'ın yolundan alıkoymak için her türlü elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bundan dolayı da burada işte istiaza ibadeti ortaya çıkıyor. Allahu Teala'ya güven var bu ibadetin altında ve ona sığınmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde diyor ki Abdullah ibn Abbas'a hadisinin başı çok meşhur. Ey çocuk sana bazı kelimeler öğreteceğim. Bu kelimeleri öğren, ezberle. Allah da seni korusun. Bu kelimeleri hıfz et, ezberle. Allahu Teala yanında bulasın. Devamında diyor ki: "Ve lem ennel" devamında bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep ettiğin zaman Allah'tan talep et. Hadisin devamında şöyle diyor: "Ve lem ennel ümmetü le ictema'at şayet ümmet insanlık bir araya gelse." "Ala en yenfa'uke bi şey'in sana bir şey fayda vermek için?" Lem yem illa bir şey in katkete bahu Allahulek. Ancak sana Allah'ın yazdığı şeyi sana ne buyabilirler? Fayda olarak sunabilirler. Walla işte me'u ala en yadurru ke bir şey sana bir şey hakkında zarar vermek için bütün ümmet bir araya gelse, <gülüyor> lem yadurru ke illa bir şeyin in illa e, bir şeyin in katkete bahu Allahulek. Allah'ın senin üzerine yazdığı şeyden başka hiçbir zararı sana veremezler. Vereb ki hepsi bir araya gelse. Yani bırakın 10 kişiyi, bütün dünya bir araya gelse sana zarar veremezler. Hatta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de e, kul hakkında zararı bilinen sihirden bahsederken diyor ki bu sihir yapanlar var ya diyor. "Ve ma hum bi daririn asla zarar veremezler illa bi iznillah." "Ve ma hum bi daririn bi min ahadin illa bi onlar bu sihir yapanlar. Kimseye zarar veremezler. Ancak Allah'ın izni olmadan olursa. Demek ki bizlerin sabahın Rabbi olan, insanların Rabbi olan, gecenin Rabbi olan, gecenin içindeki şerlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya yapmamız gerekiyor? Sığınmamız gerekiyor. Ona güvenmemiz gerekiyor. Bizi koruyanın o, olma, o olması gerekiyor. Ona itikad etmemiz gerekiyor. Bunun aksi inanışlar, itikatlar hepsini nereye götürüyor? Kişiyi şirke götürüyor. Adam diyor ki, diyor şeyhimizin diyor himetine sığınmışız. Şeyhimizin diyor işte korunmasına, maneviyyetine sığınmışız. Bakın bunlar hepsi şirk olan ibadetler. Kalbi ibadetler, sığınma ibadeti Allah'a yapılırsa tevhid, Allah'tan gayrı'na yapılırsa şirk. şirk. Buna şirk deniyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bir grup insandan bahsediyor. Diyor ki ve o ne kana رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم insanlardan bir topluluk dinlerden bir topluluğa ne haber geldiler sığına geldiler sığınmaya başladılar müşrikler bir vadiye indiklerinde tabii korkuyorlar dedik ya insan demek korkan bir yaratık demek herkesin farklı farklı korkuları var yani Allah Teala aciz yaratmış yani bazen gülüyorsunuz düzünde bundan da korkulur mu ama insanlarda öyle korku olabiliyor işte bir tanesi diyor ki, ben de diyor işte bunun ismini güzelleştirmişler bir de ne koymuşlar? Fobi. Ben de diyor kapalı alan fobisi var. Ben de diyor yükseklik fobisi var. Ben de diyor böyle ne bileyim bir şey fobisi var. Herkesde böyle bir şey olmuş. Böyle bir entel hava oluşturulmuş. Halbuki halbuki insanın güçlü müminin, güçlü muvahhidin yani Allah'a sığındıktan sonra korkacağı hiçbir şey olmaması Gerek. Tabii doğal bir korku var yani bu caiz bir korku. Aslandan korkabilirsin. Ama bazı insanlar var ki böyle özellikle bu yüksek kulelerin, rezistansların yaşandığı yerlere gidin. Mesela benim dikkatimi çok çekmiştir. Florya'ya gidin. Florya'da her binanın önünde, her binanın önünde yaklaşık olarak %90 kulübe vardır. Kulübenin içinde güvenlik vardır. O güvenlik kulübenin içinde oturur. Çayını demler akşam vakti. Sabaha kadar uyumaz. Yani bu adamlar İstanbul'un işte en nezih yerlerinden bir yerde otururlar. Ama o güvenlik kapıda yoksa o adamların belki de uykuları kaçar. Neden? Çünkü korkuyorlar. Korku var. Kapılar kilitlenir Ama İstanbul'un bir gariban semtine git. Halbuki Evinde kilit bile yoktur. Nasıl? Polis bile Belki polis bile girmeyebilir. Doğru söylüyorsun. Allah-u Teala'dan eğer kul korkmaz, Allah-u Teala'ya sığınmazsa inanın o korkunun yerine başka şeyler gelecektir. O korkuların yerini, o endişelerin yerini başka endişeler alacaktır. Bugün yaşanan bu. O halde ne yapmamız gerekiyor? bu istiaze meselesinde tevhidi tahkik etmemiz gerekiyor. Sığınılacak makam Allah-u Teala'dır, ona sığınmamız gerekiyor. Onun bizi korumaya kadir olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunların hepsini sürekli kalbimizde tahkik etmemiz gerekir. İşte bu müşrikler bir vadiye indiklerinde tabii korkuyorlar oradaki cinlerden. Tabii cinler de insanlarla oynuyor böyle yerlerde, karanlıkta, şurada, burada. Bir çığlık sesi duyuyor, bir taş atılıyor, bir şeyler yapılıyor. Bunlar hak olan şeyler yani. Bazıları var, isimlerinden korkuyor. Üç harfler var ya diyorlar. Yani bu bile problem. Yani sen Bu allah Teala'nın yarattığı bir yaratık, mahluk, aciz. Bundan bu denli korkman caiz değil. Senin Rabbin var. Onu yaratan bir Rab var. Seni de yarattı O. Ona sığınacaksın. Ona güveneceksin. Bunlar, Mekke'li bir vadi indiğinde diyorlar ki, bu vadide bulunan şerli şeylerin, şerrinden bu vadinin efendisine sığınırız diyorlar. Yani efendisi kim? O vadinin işte şerli, önde gelen bir şeytanı, bir cini. Ona sığınınca Allah'a ortak koşuyorlar, şirk oluyor. O cinler, o şeytanlar da zaten şirk koşulduğu zaman o razı oluyorlar. Bırakıyorlar onları rahat rahat. Takılıyorlar o vadide yaşıyorlar. Allah'a da diyor ki oyun oynalar cin suresinde. İnsanlardan bir grup Cinlerden bir grupa sığınır oldu. Ve diyor, o cinler insanların korkularını arttırdıkça ne yaptılar? Arttırdılar. Korkularını arttırdıkça arttır, arttırdılar. Bazıları var ki, ölülere sığınanlar var. Yani mesela bu sadece e, türbeye gidip sığınmakla da değil. Bu itikat maalesef birçok insanda yaygın. Diyor ki, İstanbul'u diyor, Depremde diyor vurdu ama diyor kimler korudu? Manevi evliyalar, şehitler korudu diyor. Bunlara dön yapmak lazım. Bunlar diyor bunları böyle boş görmemek lazım. Yani öyle bir itikat var ki bunlara sarıldığı zaman bunlar ne yapar? Köprünün ayaklarını tutarlar. Köprü yıkılmaz. Ayıp camisinin tutarlar. Yani gelecek olan zararda bizi kimler korur itikadındalar? Bu evliyalar, şehitler, onlar bunlar. Yani bunlardan bir ne var? Ne talebi var? Korunma talebi var. Bir isteği var. Bu itikatla yaşıyor o insanlar. Onun için bu mezarlara gidiliyor. Bu türbelere gidiliyor. Buralarda kurbanlar kesiliyor, adaklar adanıyor, ziyaret ediliyor. Kim kalkıp Sümbül Efendi denilen adamın türbesini, Eyüp Sultan'daki o türbeyi ölümü hatırlamak için gidip ziyaret ediyor. Kimse bize derler ya masal okumasın. Herkesin oraya atfettiği bir ne var? Birden fazla ibadet türü var. Medet umma var, sığınma var, korunma var. Çocuk kekeliyor. Çocuğu diyor ki işte rahatsız ediyorlar. E Falanca türbeye götüreyim. Ne olacak? Şifa bulacağının anlamı ne? Yani, falanca türbe bunu ne yapacak? Artık koruması altına alacak. Ona zarar veren o cinler, şeytanlar artık ondan uzaklaşacak. Bu bir istiaze sığınma mı? Evet. Elbette bir sığınma. Şirkin o kendisi. O halde bizler bu ibadeti ne yapmamız gerekiyor. Allahu Allah Teala yapmamız gerekiyor. Bu istiaze mahluka yapılır mı? Yani mahluktan bir sığınma talep edilebilir mi? Edilebilir, caiz olan tarafıyla. Ne demek? Şu deneyim, eğer bir mahluk, bir insan hayattaysa ve kendisinden kendisinin gücü yeteceği bir konuda konulma isteniyorsa evet. o zaman ondan bunu talep etmek caizdir. Hayatta diri, duyuyor, işitiyor, kadir ona diye misin, "Ya beni dövmeye gelecekler, gel beni koru. O da güçlü birisi. Seni ne yapabilir? Koruyabilir. Sana sana sığınabilir. Ama hangi konuda? Senin onu korumaya yeteceğin, gücünün yeteceği konuda. Ve hayattasın. Kalkıp türbeden, ölüden değil. Ve gücü olmayan bir şeyden dolayı değil. Yani türbe öyle bir hale gelmiş ki çocuk, çocuğu olmayanların sığındığı, çocuklarının hastalıklarından korkanların sığındığı, Sınavlarda kendilerine gidip medet umulduğu, yardım umulduğu yerler haline gelmiş. Ve bu memlekette maalesef bu toplumda bunlar öyle kolay yapılır bir şekle büründü ki artık televizyonlarda akşam haberlerinde bunları böyle gösterip de altından da bir ne var teşvik var. Yani oralara gidip insanlar oralar dolup taşıyor. Halbuki insanların bunu gördüğünde kalbinin ne olması lazım? Hı -hı. Titremesi lazım. Allah-u Teala diyor, Hristiyanlar bir söz söyledi, az daha diyor ne olacaktı gökler? Gökler düşecekti, yerler paramparca olup çatlayacaktı. Yani. Şirk böyle üzerinde çok böyle tahammül edilecek, katlanılacak, razı gösterilecek, göz yumulacak bir konu değil, bir husus değil. Şirki gördün değiştireceksin, elinle direkt değiştireceksin. Gittin bir arkadaşın evine, nazar boncuğu gördün, alacaksın söyleyeceksin onu. Atmalı gördün, söyleceksin. Yanlış bir telaffuz duydun, düzelteceksin. Çünkü tevhidin ve şirkin ne yok, tolerans yok. Tolerans yok bunda. Bunlar böyle kalın çizgilerle çizilmiş, sınırları belirlenmiş konular. Peygamberimiz Aleyhisselam'a bakın, Sahabeler Fıkhi bazı meselelerde ihtilaf etmişler. Kendi aralarında peygambere gelip söylüyorlar. Peygamberimizde böyle son derece bir ne var? Yani bir toleranslı yaklaşım var. Sen diyorsun sünnete isabet ettin. Sana iki tane ecir var diyor. İşte bir dahakiler böyle yapıyor Yani fıkıhla alakalı böyle bir mesele. Ama şirk ve tevhidi zedeleyecek bir konu olsun peygamber değişen tamamen değişen birisi oluyor. Yani hani günümüzde derler ya adamı tanıyamıyorsun. Peygamberimizin tanınmaz hale geldiği durum, şirk durumu. Öfkeleniyor. Tepki gösteriyor. Ağzından sert kelimeler çıkıyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yani bir tane adam gelmiş peygamberimize diyor ki sen ve Allah'la sen ne dilersen. Aleyhissalatu Vesselam hoşgörülü, hikmet sahibi bir peygamber. Diyor ki adama beni diyor Allah ortak mı kıldın? Beni Allah'a Teala'ya ortak mı koşuyorsun? Karşıdaki adamın kafasından aşağı kaynağı boşaltmak demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düğün günü eve gelmiş. Ayşe anamız evleneceği gün. Çocuklar cariyeler küçük bebekler çocuklar. Yani bebeler diye bebek demeyelim bebeler. Şarkı söylüyorlar. Bedir ashabını övüyorlar. İçinde diyor ki içimizde bir peygamber var ki Düşünün. yarını biliyor. Düğün günü. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam demiyor. Bunların ağzının tadını bozmayayım şimdi düğün vakti eğleniyorlar. Durun diyor, durun. Sözünü durun diyor, bir kısmını söyleyin, diğerini söylemeyin. Yani tevhidle alakalı tolerans yok. Şirkle alakalı tolerans yok. Evimizi, kalbimizi, evimizi, dilimizi, çevremizi, her şeyimizi ne yapmamız gerekiyor? Bu şirkten... Yani Peygamberimiz Ali radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderiyor. Kalkmış da Medine'den Yemen'e. Niye gönderiliyor? Aleykümselam. Ali radıyallahu peygamber diyor ki bulduğun her dün heykeli yık. Gördüğün her kabri dümdüz yap diyor. Çünkü şirk. Şirke götüren vesile. Allah Teala bizleri kendisini hakkıyla tevhid eden, birleyen kullarından eylesin. Kalbi, kavli ve bedeni bütün yapmış olduğumuz ibadetleri onun için ihlasla yapan kullarından eylesin. Allah Teala diyor ya Peygamberimiz kitabında e, Peygamberimizin sözüyle Allah Teala kitabında diyor ki: Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahir alamin. salati namazım, inna salati ve nusuki kurbanım, wa mahiyaya ve, ve memati, ölümüm hayatım ve ölümüm lillah alemin Rabbim Allah Her şeyimiz Allah için. Bunların hiçbir şeyi neye sarf, etmeye, sarf etmeyiz? Böyle ki Allah'ın veli kulu olan bir kul olsun. Ona sarf edemeyiz. Önümüzdeki hafta pazartesi Allah nasip ederse isti, istigase kalıyor. İstigase. Gavus. Bugün çok duyarsınız bu kelime. Adamlar gavus, gavus, gavus diye böyle şeylere sesleniyorlar. Gavus diyor. Yani gavus, istigase, medet. Yardım, destek talep etmek anlamlarına geliyor. İstigase. Gauss, bu fiilin adı. Medet demenin. Medet, yardım, yetiş kelimelerinin anlamına ne deniyor? Arapçada gauss. Gayın söyleniyor? Gauss. bunun birçok tarikat içinde maalesef ölen ya da hayatta olan kendilerinden kilometrelerce ötede, uzakta olan şehirlerine böyle seslenişler var. Gauss, Gauss, Gauss, Gauss, Gauss, gauss diye böyle bağırıyorlar. Konk geliyor değil mi size? Belki şaka geliyor. Belki hadi canım oradan bunu da yapan var mı gibi soru işaretleri vardır tabi zihnimizde. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse inşallah.